Bir Dolap kitaba hoş geldiniz. Günaydın. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, kitabımızın adı kitap. Elinde bir kitap var. <gülüyor> evet. Adı da kitap. Daha da karıştırabilir mi, bilir miyiz ortada bilmiyorum. Ee, Red House Kids'ten çıktı bu e, kitap. Adlı kitap. Ee, David Miles tarafından yazılmış ve Natalie Hoops tarafından da resimlenmiş. Ee, adından da anlaşılacağı gibi kitabın konusu kitap. Ee, en başta yani ilk sayfada bu bir kitap yazıyor. Böyle beyaz bir sayfanın üzerine siyah harfler. Yani normal öyle. Herhangi bir özelliği yok. Sonra da diyor ki işte siyah kelimeler beyaz kağıt üzerinde. Ne tuşları var, ne ödül puanları, ne de tek bir ses. Görebileceğin en sessiz, en sıradan şey daha yakından bakmayı öğreninceye kadar diyor. Ve yazar bizi daha yakından bak diyerek daha yakından bakmaya teşvik ediyor. Bu arada gerçekten de puntolar bir hayli büyüyor. Ve gerçekten de iyice yakından baktığımızda artık e, sazı Natalie Hoops devralıyor. Ya, yakın sözcüğü çok büyümüş ve evet, çok harflerin büyümüş. içini görüyoruz. Ve harflerin artık. içinde e, bir sürü birbirinden çok farklı dünya var. Ee, bu sayfanın bana hatırlattığı bir çizgi roman var. Bu yıllar önce okumuştum. Fransız mıydı, Belçika mı, Belçika çizgi romanı mıydı hatırlamıyorum ama bir gezegen küresine bir dürbünün tersinden bakıyorsun ve oradaki işte harflerden birinin üzerine ışınlanıyorsun böylece. Orada apaydı bir hmm. dünya yaşıyorsun ve her harfin üstünde mesela Atlantik Okyanusu'nun ağsında bambaşka bir macera yaşıyorsun böyle bir, ne bir Evet onu hatırlattı birden. Bir türlü adını hatırlayamadığım için tekrar bulamıyorum kitabı. Ki... Çok aradım ama bulamadım ne yazık ki. Neyse bu kitapta da işte böyle yakından bakınca harflerin içindeki dünyalara e, giriveriyoruz. Orada şeyi görüyoruz bu arada bir ip merdivenden inen işte siyah saçlı bir çocuk var. Onu e, şeyde de görüyoruz zaten ilk sayfada da. E, i̇şte böyle e, asılı duran e, ortamlar diyeyim. İşte üzerinde kiminin deniz feneri var, kiminin şato gibi işte ev, malikane gibi hani böyle büyük sayılabilecek binalar olan yerler var. Koca bir tepe var üzeri binalarla dolu. Bir merdiven uzun bir merdiven binaların arasından uzanıyor böyle bir ortama iniyor ip merdivenle bir çocuk ee, ve bir sürü e, kağıt parçaları yapıştırılmış farklı sözcükler yer alıyor bunlar İngilizce Fransızca hatta yer yer Latince galiba ee, sözcüklere rastladım bazen anlamlı e, ifadeler de oluşturuyor bu dizilmiş sözcükler ama işte mesela İngilizce kalmış e, o doğal olarak e, o kolejler hı hı. Sonra işte bu çocuk bu ortamda dolaşmaya başlıyor. Başka canlılar var ne bileyim mesela kanatlı insanlar var. Bir fil yürüyor orada. Kedi benzeri bir canavar var. İşte şapkasından sihirbaz olduğunu ya da cadı olduğunu tahmin edebileceğimiz tipler var. İşte artık dinozor kuyruğu mu ejderha gerisi mi tam bilemiyorum. Öyle şeyler var. Bu ortamda yürüyor ve yazar arada tekrar söze karışıyor. Hani işte Natalie Hobbs'un çizimleri içinde yazar da söze karışıyor. Burası diyor işte hayal gücünün artık hani sınırlarını zorlayabileceğin işte ha şu cüm güzel ufkun ötesinde bin olasılıkla dolu bir ormanın uzandığı hı hı. diye ee, işte bir ortam gerçekle e, hayalin bir arada olduğu e, birbirine karıştığı hı hı. yan yana bulunduğu e, bir ortamdan bahsediyoruz e, ve şeyleri söylüyor bize yazar bundan sonra Burada ufak göndermeler var burada. Yani bu, bu göndermeler aslında ben tahmin ediyorum. Bunlar çok açık göndermeler değil ama ben, ya da bana öyle geliyor. Tamam benim kuruntum da olabilir. Mesela şey demiş, yalnız kalmak, yeni şeyler öğrenmek istediğin zaman demiş. Hı hı. Ya da yalnız kalmak istemediğin zaman demiş. Mesela burada sanki canavarlar ülkesine gidiyoruz. Hı. Hani Morris Sendak'ın canavarlar ülkesi var ya. Max'ı gönderiyorlar yani evet. odasına. O da yalnız kalmak istemiyor. Sanki o. Ya da işte diyor ki. Evrenin en uzak köşesindeki gezegene gidip en yüksek dağının tepesine tek başına kalmak istediğinde niyese bir küçük, küçük prensissi. Prens. E, yani var o şey gezegenin üstünde oturmuş çocuk. Evet yani hani belki. öyle bir açıkça bir şey yok ne resimde ne metinde Hı -hı. ama hani aklıma o geliyor yani bunları okuyunca ya da Morris Sandak'ın kitabı geliyor işte o o cümleyi okuyunca. E, ve şeyleri söylüyor yazar. Orada seni rahatsız edecek bir saat zili düşürdüğünde kırılacak bir ekran yok. İşte kapatma düğmesi yok, içine girmene engelleyecek şifre yok. Efendime söyleyeyim pili bitmez, virüs bulaşma. Bunları sayıyor. Bunlar artık e, bildiğimiz şeyler. Hani bu Hı -hı. tür kitaplarda çok rastladığımız şeyler. Bu bir kitap diye bir resimli bir kitap, kitap da, çıkmıştı evet, daha onda önce. onda da e, böyle şeylerden bahsediyor zaten. E, ve hani finalde de diyor ki, e, çünkü diyor gerçeği ararken, Yalnızca aydınlık sana uzun zamandır hapsedilmiş olan şeyi gösterebilir diyor. Hani pili bitmiyor ya, Hı -hı. ekranı kararmıyor yani bu kitabın. Ee, ve onu özgürlüğe kavuşturabilen şey sadece ışıktır diyor. Ee, ve işte bir mağara kapısı açıyor. Ee, burada çocuğu görüyoruz resimde. O mağaranın içinden bir sürü sözle beraber uçuşan kitaplar. Burada da uçan kitaplar var yani. Hı -hı. Ee, birdenbire Maurice Lesmore'ı hatırlayıveriyoruz. Evet. Ee, ve hani sonra çocuk tekrar ip merdivenden odasına gidiyor. Çünkü diyor ki orada da e, yazar. Üzülmeden ona veda edebilirsin. Çünkü istediğin zaman geri dönebilirsin. Çünkü o senin elindeki kitap. Evet. Ee, diye de bitiriyor. Ee, çok tatlı tatlı anlatan bir kitap. Ama bence en önemli özelliği illüstrasyonları. Çok güzel. Evet. Ee, şimdi bu kitapla ilgili tabii yani kitabın ne anlattığı çok açık. Son zamanlarda e, pek rastlar olduğumuz e, bir içerik bu. İllüstrasyonlar. E, Özellikle bu hani elektronik dünyanın, teknolojinin, sosyal medya vesaire gibi. ben yani işte bilgisayardır, akıllı telefondur, tablettir. Bunların artık başını alıp gittiği bir dönemde herkesin kaygılarından birisi kitaplara ne olacak? Evet. Ya da mesela ebeveynlerin en büyük kaygısı işte bilgisayarın başından kalkmıyor, kitap okusun istiyorum, okumuyor. Buna dair bir kitap bu. Hı hı. Gerçek Ve kitaba bize, övgü gibi biraz. Evet, bu bir kitaba övgü. Yani burada aslında şöyle bir doku yok değil. Şimdi bunu eleştirmeden de geçemeyeceğim. Ya o eski beyoğlu var ya takım elbisesi çıkmazdık. Biraz öyle bir kafa var yani burada. Yani bu kitaplarda. Bu bir kitaptır da var o kafa. Hı hı. Ee, hani böyle bir nostalji böyle bir e, hayıflanma. Hani sanki elimizden kaçmış gitmiş bir değermiş kitap gibi hı hı. bir yaklaşım. Bundan hoşlanmıyorum. Bu tür kitapların hiçbirisinde bundan hoşlanmıyorum. Çünkü böyle bir gerçeklik yok. Öyle bir şey yok. Kitaplar hala kitap olarak duruyorlar ortada ve biz onları okuyoruz. Eee ama bu kaygı gerçek. Evet. Ee, dolayısıyla bu kitap bununla ilgili bize kitabı hatırlatmaya yönelik bir şey. Bir de şöyle bir durum da var. Bu kitapla ilgili bunu söylemek istiyorum. Kitap adlı kitapla ilgili bunu söylemek istiyorum. Biraz e, melankolik bir dili var hı hı. diyebilirim. Ve bu da sanki kitabı biraz daha yetişkinlere dönükmüş gibi bir his veriyor. Hımm biraz daha büyük yaşa hitap ediyormuş gibi bir his veriyor ister istemez. Hani bu istemez. E, gerçek basılı kitaplar elimizden kayıp gidiyor kaygısıyla. Evet o kralara. kaygıyı daha çok yaşayanlar da zaten yetişkinler. Hı hı. Sanki hani bu kitap yetişkinlere çocuklara kitabı nasıl anlatabilirsiniz fikrini verirmiş gibi de hı hı. bir kitap dolayısıyla. Bu arada çevirmenini söylemeyi unuttum özür dilerim. Turgay Bayındır tarafından çevirmiş hı hı. kitap. E, dolayısıyla hani kitabın bu hani tonu Biraz daha melankolik işte e, ahlanıp vahlanmaya yakın hafif hı hı. böyle bir e, tonu var. Ama buna karşılık e, illüstrasyonları yani metnin böyle bir tonu var. Ama illüstrasyonları o kadar göz alıcı ki. Evet. Yani e, Natalie Hops çok e, böyle e, şey e, yeni çizerlerden birisi sayılabilir. Hı hı. Biraz baktım. Hatta bu kitap çıktığında onunla ilgili öyle de söylem yani yeni bir çizer falan gibi de okum, okudum e, yabancı kaynaklarda. Belki ilk çalışmasıydı bu kitap, bilmiyorum o kadar ayrıntısını. Ee, ama e, çok büyük bir iş çıkarmış. Evet. E, çünkü e, harflerin içinden başa girdiğimiz dünyalar, o ben masal evreni e, diyeyim, e, gerçekten çok zengin, çok keyifli. Bir sürü e, gönderme var, bir sürü e, farklı e, e, imaj var, bir sürü şeyi bir araya toplamış ve çok... E, Hani şu masal kitabı tadında bir masal evet. kitabı ortaya çıkarmış. Şey e, kitaptaki metni at bir kenara, evet. resimlere bakarak da kendin masal evet. anlatıp. Be, bir noktada zaten aslında kitabı teslim alıyor evet. çizer. Yani gerçekten de Kendi kitabı. Kendi masalını anlatabilirsin Evet olarak. çizer teslim alıyor ve e, bize zaten metin metne bakma ihtiyacı hissetmeden de öyküyü bir öykü okuyabiliyoruz görsellerle. Evet. Ayrıca evet senin dediğin gibi kendi masallarını da bir sürü masalda burada uydurmak yani mümkün. Yani bu kitabı her bakan çocuk, her bakan yetişkin başka bir öykü okuyacak aslında. Evet yani bir, bir yandan da öyle bir şey. Bir yandan da işte yazarı dinlersek eğer bir Hı -hı. kitabın ne olduğuna dair e, bir bakış açısı edineceğiz. Ya da bir şeyler hatırlayacağız. Ya da görmediğimiz bir açıdan tekrar kitapları göreceğiz. Bu açıdan e, oldukça e, keyifli bir kitap. E, şimdi bu kitabı armağan etmek istiyoruz. <Gülüyor> ee, okurlarımızı dinleyen dinleyenlerimizden birine bizdolapkitap.com'da e, ilgili sayfaya yorum bırakarak biz band kaydını yayınladığımızda e, çekilişe katılabilirsiniz. ve House Kids'den çıkan kitap adlı kitabı armağan edeceğiz. David Miles tarafından yazıldı ve Natalie Hobbs tarafından Hobbs tarafından e, resimlendi. Turgay Bayındır tarafından da Türkçe çevrildi. Ne çalalım? Ee, bir müzik arası, ya hiç bizim şu anda yaptığımız yayınla bir ilgisi yok ama sadece çok sevdiğim için Yoshida Brothers'dan, Yoshida Biraderler'den, <gülüyor> iki Japon kardeş e, bir şarkı çalmak istiyorum. shamisen çalıyorlar, geleneksel Japon <gülüyor> e, bağlaması diyeyim, <gülüyor> bir geleneksel telli Japon aleti. Çok iyiler ve e, günümüz formlarında çalıyorlar, böyle rak falan yapıyorlar shamisen çalarak. Ama daha geleneksele yakın bir parçaları, Kodo adlı bir parçalarını dinleyelim. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı 1 Dolar Kitap devam ediyor. Evet, Neil Gaiman'ın e, çok uzun zaman beklediğim ve sonunda Türkçesine kavuştuğum kitabı Çuğ'nun Bir Günü elimde. Şöyle bir oh be diyelim mi? Oh be. <gülüyor> <gülüyor> Sırtlan çocuktan çıktı. Adam Rex'in e, resimleriyle. Yani Neil Gaiman'ın metni Adam Rex'in resimleri eşlik ediyor. Türkçesi de Sima Üskan Yıldırım'a ait. Çuğ e, bir panda. Adının... Ad tercihi de çok güzel olmuş. Yani hem bir Çinli ismi gibi. Hem, de. Kulağı, hem de bir hapşırık efekti. Aapçu. Çu. <gülüyor> ee, neden e, hapşırık efekti? Çünkü Çu hapşırdığında kötü şeyler olurdu. Kitap böyle başlıyor. Ee, küçük bir yavru bir panda bu. Kafasında bir pilot başlığı ve gözlüğüyle. Ee, hapşıracağız ama... Gözlüğünün şapkasını indirip hazırlanmaya başlıyor. Çünkü hapşırdığında kötü şeyler oluyor. İlk başta anlamıyoruz bunu. İşte annesiyle kütüphaneye gidiyor. Hapşıracak mısın diye soruyor annesi. Hapşırır gibi oluyor ama geçiyor. Babasıyla lokantaya gidiyor. Hapşırır gibi oluyor ama geçiyor ama her seferinde anne de baba da böyle bir endişeleniyorlar. Sonra hep birlikte sirke gidiyorlar. Sirk tabi çok kalabalık, gürültülü bir sürü şey oluyor ortada. Size bir şey söyleyeceğim diyor Çu. Kimse onu duymuyor. Farkında değiller ortadaki gösterinin heyecanıyla. Bu arada sirk görseliyle ilgili bir şey söylememiz lazım. Sirki izleyenler hayvanlar ve sirkte gösteri yapanların da hepsi hayvanlar. Evet. Yani hani hep şey vardır ya sirklerde hayvanlar mahkum edilir evet. ve gösteri yapmaya zorlanır burada öyle değil. Hani sanki akrobatlar varmış gibi. Evet. İnsanlar izliyormuş gibi. Evet. Ve çu hapşırır. Hapşırdıktan sonra tabii başta denildiği gibi hani kötü şeyler olurdu, ne olurduyu görüyoruz. Gerçekten ortalık birbirine giriyor. Ve sonunda duruyor böyle ay diyor çu Bu sağlam bir hapşırıktı diyor. Günün sonunda. Çok kısa bir öykü bu. Birkaç kişiden şu yorumu duydum. Bu kitapta bir şey yok ki. Ne diyen, anlatıyor yani? Ne anlatıyor ki diyen çıktı. Duydum bunu. Bence öyle değil. Ben çok keyif alıyorum. Tayga okurken çok eğleniyor. Çünkü çok oyunlu bir kitap. Bugün Tayga da bize bu kitaptan bahsedecek biraz. Neden, neresinden en çok hoşlanıyorsun diye sorduğumda hep şey diyor hapşırık sahnelerinde hı hı. çünkü okurken de e, o, ha, ha birkaç aşamada çuğuyu görüyoruz bir 3 sayfa boyunca hep o ağzına e, hapşırık sesi çıkar hı hı. gibi oluyor ve e, düz beyaz sayfada sadece çuğuyu görüyoruz ve giderek böyle gerilim yükseliyor hapşıracak bir şey olacak hep bekliyoruz olmuyor hep bekliyoruz olmuyor en sonunda zirve noktası sirkteki hapşırıkla neler olduğunu bütün yani, gittiği mekanlara ne tür etkiler yaptığını görüyoruz. Işte Hitchcock'un şeyi bomba teorisi aslında bu. Yani masanın Nedir? altında bir bomba olduğunu bilirsen, birbiriyle ve hani 10 dakika sonra patlayacağını söylersen izleyiciye 10 dakika boyunca dünyanın en sıkıcı konuşmasını yapan iki kişiyi masada otururken izletebilirsin. Çünkü, Çünkü bombayı mı? bekleyecek. Yani ne olacak patlayacak mı fark edecekler mi fark etmeyecekler mi ne olacak falan diye yani onu bekler izleyici diye. Bayağı bomba teorisi yani. Evet havşire. burada da öyle. Ee, resimlere gelecek olursak demin a, dedin ya sen Hı -hı. sirkteki izleyiciler hayvan Hı -hı. gösteri yapanlar da hayvan diye. Ee, kitaptaki zaten bütün karakterler e, insan kılığında yani nasıl dedi antromorfik mi diye Antromor... antropomorfik. Yani evet. insansı hayvanlar yani işte gömlekli kravatlı bir tavşan var. Ya işte. zaten kütüphanede kitap okuyorlar daha hani. Evet çuğunun annesi mesela kürk yakalı böyle Aha. belli bir yani bir dönemin modasına uygun bir giysisi var başında işte gözünün önüne tül iğnen bir şapkasıyla boynunda inci kolyesiyle. Aha. Bununla da ilgili daha önce bir takım tartışmalar olmuştu ve okumuştuk. Hatırlıyor musun? Yine evet, sen evet. radyoda bahsetmiştin. Ya, Çocuklara. Türcülük vesaire üzerinden. Evet, evet hayvanların bu şekilde gösterilmesi aslında yanlıştır diyen evet. yani bir görüş de var ama ben o gözle okurken görmüyorum. Yani Çocukların ben, da o gözle baktığını sanmıyorum. En azından Tayga ile hani doğrudan deneyimimiz o bir zarar gördüğüne şahit olmadım şu an. Öyle bir şeyi hissetmedim bilmiyorum yani onun hayvanlara yaklaşımına zarar veren herhangi bir şeyle şu ana kadar ben karşılaşmadım ama tabii iyi anlamak lazım ne dediğini. Karşı çıkanlarında. E, belki başka bir açıdan daha bakmak gerekiyordur. Evet, ama, ama şu an yani bir sıkıntılı gelmiyor bana bu da Burada mesela yani. kütüphanede kartotekstlerin durduğu çekmecelerin bazılarına küçük merdivenler dayanmış. Minik bilgisayar Aha. ekranları var. Fareler orada çalışıyorlar. Ya da bir tarafta <gülüyor> böcekler. Kocaman bir kitaba açmışlar. Başka bir böcek onlara tutuyor onu. Ee, orada topluca kitap okuyorlar. Yani e, ya da yani işte... bunların doğal olmadığı kesin. Ama zaten bu bir masal dünyası. Evet. Yani masal dünyasında niye her şeyin doğal dediğimiz, bizim doğalımız, bizim gerçeğimiz gibi olması gerektiğini bekleyelim ki onu da tam anlayamıyorum evet. aslında. Çünkü bu eğer öyleyse zaten hayal etmememiz gerekiyor. Tabii canım o zaman fable yani... diye de bir şey olmamalıydı. Masallardaki birçok şey. İşte bilemiyorum ya yani gerçekten yani, iyi o, anlamak lazım evet, bu konuyu. Yani bilmiyorum. Ben hoşlanıyorum çocukların da e, eğlenerek hmm. okuduklarını bu, kitapları biliyorum. Yani evet bu tip şu, ayrımları takılmıyor, takılmıyorlarmış. Şu şeye bir e, dönmek lazım. Eğlence demişken sen yani bu kitap ne anlatıyor? Yani e, orada önemli bir şey var. Biz kitaplardan illa bir şey anlatmasını, bir mesaj taşımasını, giriş, gelişme ve sonuç bölümünün olmasını bekliyoruz ve bu. E, Kitaplardan çok fazla şey beklediğimiz anlamına da geliyor olabilir. Bir kitap ya da sadece ve sadece eğlenmek için yazılmış ve eğlenmek için okunuyor olabilir. Evet. E, i̇şin bu yanında göz ardı etmemek lazım. E, Çoğunun bir günü de gerçekten evet, eğlendiriyor. Yani... E, eğlenceye davet ediyor bence. E, Neil Gaiman'ın yazıp Adam Rex'in resimlediği e, bir resimli okul öncesi çocuk kitabı e, 4-8 yaş olarak etiketlemiş sırtlan çocuk. İngilizce'de bu kitabın devamı olan iki kitap daha var. Sanıyorum sırtlan Biri, çocuk getirecek onları. E, herhalde evet. E, devamı gelir. Biri Çuğ'nun plajdaki bir gününü anlatıyor. Hı -hı. Diğeri de okuldaki ilk gününü anlatıyor. Kim bilir orada neler yapıyorlar. Yine evet hapşırık, yani bakalım. <gülüyor> e, hapşırık üzerinden mi ilerliyor hikaye yoksa başka şeyler mi yapıyor bilmiyorum. Ama ben çok keyif aldım. Resimleri çok güzel. Öykü çok yalın ve küçük yaş için çok eğlenceli. Şimdi sözü Tayga'ya bırakalım. Bugün evet. Tayga da Çuğ'nun bir gününü anlatacak. Bakalım nasıl yorumlayacak. Tayga, elimizde ne var? Çuğ'un. Çuğ'nun bir günü. Evet. Çuğ'u kim? Ee, bir panda. Peki bu pandanın en büyük özelliği nedir? Ee, Hapşırıkta kötü şeyler olur. Öyle mi? Ama hapşırık ne yapabilir ki? Küçücük bir panda bu. Bak Çuğ'nun kafasında bir tane pilot şapkası, bir de gözlüğü var değil mi? Evet. O şapka ve gözlük bize neyi haber veriyor? Hapşırdı mı? Evet, hapşıracağı zaman gözlüğünü indiriyor değil mi? Evet. O sabah Çuğ annesiyle birlikte kütüphaneye gitmiş. Kütüphanede kimler var baksana? Ee, mesela popopan var. Fareler burada, bu fare burada bilgisayar çalışıyor. Bu fare burada kitap okuyor. Bu fare de burada bilgisayar çalışıyor. <gülüyor> Araştırmacı fareler değil mi? Evet. Ee, zürafa böyle duruyor. Hı -hı. Ayı kitap okuyor. Bu ee, kitap almaya gidiyor. Goril ona bakıyor. Ne çok hayvan varmış kitaphanede. Tavşan. Mesela... Fil, kurbağa Karıncalar evet, Bak bir tanesi kitabı taşıyor öbürleri okusun diye Çuğu da içeri giriyor kütüphaneye Ama kütüphanede ne var? Çok fazla kitap tozu var Evet Sonra Çuğu başlıyor ne yapmaya? Burnu kaşınmaya Burnu kaşınıyor Hapşıracak mısın diye soruyor annesi hani? O ne diyor? Hapşıracak galiba hayır hayır tüh hapşırmadı İyi ki de hapşırmamış değil mi evet sonra öğlen babasıyla bu sefer ne yapıyor yemek yemeye gidiyorlar evet. bir lokantaya ama lokantada da bu sefer ne var çok karabiber tozu var eyvah karabiber tozu da hapşırtır değil mi evet babası da ne diye soruyor çuğu ya Hapşıracak mısın diye soruyor. Hayır. Hayır diyor her seferinde gözlüğünü şapkasını takıyor değil mi? Hapşırmaya hazırlanıyor çocuğu. En sonunda o gün annesiyle babasıyla sirke gidiyorlar bu sefer. Evet. Sirkte neler var baksana. Atla at bak. atla bak. Diyarata bak. Maymuna Hı Akrobatlar gösteri yapıyorlar değil mi? Ama çoğu o sırada herkes gösteri izlerken çoğu ne diyor annesiyle babasının? Size bir şey söyleyeceğim diyor. E bu kiple evet. kiple almış. Sanırım hapşıracağım diyor. Bak takmış gözlüğünü bu sefer hazırlanıyor. Ama onu duymuyorlar. Ve ne oluyor? Aç! Çok büyük bir hapşırıktı. Ne oluyor? Anlatır mısın? E sonra bütün şeyler devriliyor, parçalanıyor, devriliyor, parçalanıyor, devriliyor, parçalanıyor. Bütün kasaba birbirine karışmış. Bütün kasaba birbirine karışmış. Ay. diyor. Ay. Ay. <gülüyor> Kitabın başında niye Çuğu hapşırdığında ne diyordu? Nerede? Çuğu hapşırdığında kötü şeyler olurdu demiştik değil mi? Aynı Gerçekten şey... de çok kötü oluyormuş çuğu hapşırınca. Kirin Sen bu kitapta en çok neyi seviyorsun? Bunların devrilmesini ama ee... ee, burada devrilici bu otlar <gülüyor> kayık kıyıkabilmiş? Baksana her şey alt üst olmuş. Hapşırığın şiddetinden file bak. Evet. Devrilmiş. Seni en çok ne güldürüyor bu kitapta? Ee, Hapşırırsın. <gülüyor> Sen böyle hapşırsaydın ne olurdu? Ne yapardın? Beni uçurabilir miydin? Evet. Sana o zaman bir gözlükle şapka alalım. Hapşırıktan korunman için. Ne dersin? Çığının ki gibi. Şaka bakası mi? Evet. Artık bitirelim mi? Evet, sesleri. O zaman bizi dinleyenlere hoşça kalın de. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben Haftaya basınca. görüşürüz. Ben basacağım.